Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dayız, Kamus'la güreşe devam ediyoruz, Çek Bocek programımıza değil mi? Evet efendim. Yeni yayın döneminde, üçüncü yayın dönemimiz oluyor bu bizim. Ee, bir konsept başlık olarak baharı ve yazı içerdiği Hı -hı. için bu 6 ay. Çiçek, böcek ana başlığı altında e, kelimelerimize başlıyoruz. İlk, i̇lk programımız. Bahar'la başlamıştık zaten. Evet, bahar Hı -hı. ve çiçek, böcek hepsinden bahsetmiştik. Şimdi ilk sözcüğümüz olan zeytine Evet. Giriş yapacağız. Bir vesileyle de 1 Mayıs'ı kutlayalım tabii. Evet e, bugün 1 Mayıs. Emekçilerin bayramını kutlamış olalım. E, TDK'ya baktım ben. Hı hı. Zeytin isim olarak Arapça kökenli. Zeytundan geliyor. Latincesi Dindem'ciğim sen atacaksın ama Alea, Avrupa'dan geliyor. Evet buyurunuz. E, Zeytingiller diye bir başlık var. Bu botanik dilinde bir isim biliminde. İki çeneklilerden zeytin, leylak, diş budak, yasemin gibi bitkileri içine alan Ağaç veya ağaççıklar familyası. Ben bunu bilmiyordum. İşte Yasemin, Diş Budağın ve Leyla'nın içine girdiğini. Hı hı. Ee, köken olarak Nişanyan'a baktım. Biraz Arapça ZYT kökünden geliyor. Zaytun, zeytin taneleri sözcüğünden alıntı. Arapça sözcük, Arapça Zayt, e, Zeytin, yes yağ sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük de Aramice, Süryanice aynı anlama gelen Zeyta sözcüğünden alıntı. ...Aramice ve Süryanice'deki sözcük... ...aynı anlama gelen Zayt... ...Fenike dilinde de Zeyt... ...Orta Farsça'da Zayt... de Tiset diye geçiyor... Aynı zamanda. ...onlar hep paralel değil evet. mi... ...bir de İspanyolca da e, evet. bunlara yakındı... Hı -hı. ...ben de yeri gelmişken o zaman... ...eski Yunanca'dakini söylemiş olayım... Hı -hı. E, ...eski Yunanca'da... ...Ela sözcüğü... ...önce Zeytini karşılıyor... ...sonra bu zaman içinde Elayo oluyor... ...Ela oluyor... Hı -hı. Ardından oliva oluyor ve bugünkü en yakın söyleyişine kavuşuyor. Bilmelim'de de müntebaatı Lügat Osmaniye'de zeytin var. Zeytin malum meyve ki bereketli tam olup yağı hiç çıkarılıp tam olur ve kandilde yakılır. Zeytini bir nevi koyu yeşil renk, zeytune var bir de çoğulu zeytunet olarak bir zeytin tanesine verilen isim. Hmm. Evet. E, İspanyolca dedin de e, Avrupa dillerinin çoğunda işte o kökenli oliva'dan de, geliyor. İspanyolca da e, asetuna diye geçiyor. Aseytuna pardon. E, Gene de Arapçadaki zeytin'e dayanıyor Evet, evet o dayanıyor. Bende yine simgeler sözlüğü de var Esat Korkmaz'ın. E, Çin tasarımlarında yaprak dökmeyen ve bu nedenle sürekli yeşil kalan rengi nedeniyle yaşam simgesi. Tabii çok uzun ömürlü bir ağaç değil mi? Çok hı hı. Evet. Ee, doğa tapımı temelli Kelt mitolojisinde gece gündüzün eşit olduğu 23 Eylül gününü yöneten güç simgesi olarak geçiyor. Hmm. Ee, bir de ağaç horoskopunda yine 23 Eylül doğumlu olanlara ilişkin bilgelik simgesiymiş. Hmm. Ee, pek çok kültürde de kutsal yiyecek e, zeytin. Hep olumlu. Evet. Bir de zeytinyağı var. Sufi kültürde simgesel anlamda ateşin yiyeceği olarak algılanan Kuru odunların tutuşturulmasında kullanılan ve ...kansız kurban kapsamında... ...sıvı kurban olarak tüketilen yağ. Aa, çok Hı -hı. ilginç. Evet, öyle de bir Zeytin olursun. yağı deyince... ...bende de Zeytin Dağı var. Kudüs'ün doğusunda yer alan... ...ve Tevrat'ta, İncil'de ve Çağdaş Edebiyat'ta... ...bahsi geçen bir tepe. Ee, aynı zamanda Falih Rıfkı ...Birinci Dünya Savaşı anı ve izlenimlerinden... ...Oluşan Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...savaşta içine düştüğü durumu koyan... ...eserin adı da. Hı -hı. Zeytin Dağı, evet. Hı -hı. Biraz mitolojisine bakalım değil mi Didem'ciğim? Bakalım efendim. Neler var? Ee, şimdi Meşhur Athena, <gülüyor> hikayesi. Athena hikayesi var. Eskiden e, malum bugünkü Yunanistan şehir devletlerinden oluşuyordu. Hı hı. Ve e, bugün Athena adını verdiğimiz yerleşkiye e, iki tanrı Poseidon ve Athena oluşuyordu. E, ...o şehrin tanrısı olmak için... ...başvuruyorlar diyeyim tabir caizse... Hı -hı. Ee, Poseidon e, ...böyle... ...vurduğu bir yerden atlar çıkıyor... E, ...at bağışlamış oluyor... Ee, da e, ...o da bir yere dokunuyor... ...ve her taraf zeytinlik oluyor... Hı -hı. Ee, ...Atinalılar... ...o zamana da Atina değil ama... Hı -hı. Ee, ...daha barışçıl bir simge olduğu için... ...atı daha savaşçıl bir simge olarak da Hı -hı. görüyorlar... ...Atena'yı seçiyorlar şehirlerinin tanrıçası olarak. O yüzden ismi Atina hmm. şehrin. Ben Hatta de farklı bir şey evet var. Sen de ya değil mi? Evet. o at değildi onu söyleyeyim. Mitoloji söyleyin. sözünde Azrail Erhat eee Poseidon'un Atina Akropolünün üstüne tuzlu bir göl meydana getirdiğini söylüyor. Hı hı. Ee, ve işte senin hikayenin Athena kısmı tamam hmm. orada bir sorun yok evet, ama Poseidon mu hmm. farklı yani. Aslında deniz tanrısı olduğu için e, tuzlu bir su yaratıyor olması daha mantıklı ama evrimin de sanıyorum baktığı kaynaklarda. Ben de atla ilgili olanı biliyorum seninle e, aynı ama Umut adı üstünde temene, mit bunlar mit ve değişkenlikler dayanıyor. taşıyor. Şöyle olabilir belki, zeytinin birleştiriciliği, barış simgesi evet. olması aynı zamanda ve onun karşılığında atın, savaşın evet. bir simgesi olarak evet. ortaya çıkması. Vardığımız kelimeleri de söyleyebiliriz bu anlamda. Baştan söyleyebiliriz, evet. evet. Yani direnç evet. belki değil mi? Aklıma barış, geliyor barış, barış, bolluk, bereket. Evet sabır uyum geliyor. dayanıklılık, kalıcılık ve bunların bir kısmı zaten programın sonunda da bahsedeceğiz <gülüyor> resim sanatında da çeşitli sembolik öğeler Hı -hı. olarak karşımıza evet. çıkıyorlar. Hı -hı. Bu barışla ilgili de şey var Persler Atina'yı fethettikleri zaman zeytin ağaçlarını yakıyorlar Hı -hı. E, ama kalan zeytin ağaçlarının bir kısmından yeni sürgünler çıkıyor ve tekrar zeytinler Hı -hı. büyüyor. Hı -hı. Böylece hem Atinalıların hem de barışın yok edilemeyeceğine dair bir söylenceyi de bu bir beraberinde getiriyor. Yani. Yani. Sende de bir hikaye olacak galiba. Homeros'ta da Peisandros'un baltasının iyice parlatılmış zeytin odunundan yapılmış uzun bir e, sapı varmış. Teokritos ve diğerlerine göre Herakles'in topuzu gibi sayklopların topuzu da aynı malzemedenmiş. Eee hmm. Gerdek yatağını yabani bir zeytin ağacının toprağa kenetlenmiş kök sapı üzerine kurmuş. Hı hı. E, muhtemelen dayanıklılığından dolayı. Çünkü zeytin ağacı dört bir yana uzanan kökleriyle yere iyice yapışır. Hem sonra döşeğin sarsılmaz olması demek evliliğin ve mülkün de sağlam olması ve güvence altına alınması demektir. Hı hı. Diyor o köklülük sağlamlık. Gene kalıcılık istikrar. Evet. E, bu arada Hermes'in tıp biliminin sembolü çift yılan dansasının sopa kısmı zeytin dalı. Hmm. Rivayet edilirmiş ki Tanrı Hermes barıştırıcı gücünü ölçebilmek için asasını kavga eden iki yılanın arasına saplamış Yılanlar o andan itibaren kavgayı bırakıp asaya sarılmışlar ve daha da bırakmamışlar <gülüyor> Birçok güzel mitolojik hikaye çok. var Tales ilgili bir bilgi olacak dediğim. Evet o mi? tam mitolojik Hı -hı. değil aslında bir gerçek ama Hı -hı. E, en eski filozoflardan bilinen Thales aynı zamanda bir iş adamı, akıllı bir iş adamı e, şarap işiyle de ilgileniyor. Hı -hı. E, zeytin ürününün çok olduğu bir yıl e, ne kadar parlayacağını fark ediyor bu ürünün ve e, şarap ezme evlerinin bir kısmını zeytinyağı e, presine dönüştürüyor ve Hı -hı. büyük bir servet Hı -hı. kazanıyor bundan bu bir gerçek yani. Hı -hı. E, Thales e, bu şekilde filozofların da isterlerse zengin olabileceklerini ancak onların tutkularının başka bir yönde olduğunu ispat etmek istemiş evet. söylenceye evet. göre. <gülüyor> Evin'ciğim sende de güzel mitolojiyle ilgili hikayeler var. Çok da o... fazla var aslında. Ben de bu İşler ve Günler adlı eserinde de birçok bilim insanının ilk ekonomi ve iktisat tarihçisi olarak kabul ettiği Hesiodos, hı hı. hiç kimsenin kendi diktiği zeytin ağacının meyvesini yiyecek kadar uzun yaşayamayacağını söylemiş. Hmm. E, zeytinciliğin yerleşik bir uygarlığın gereği ve göstergesi olduğunu da altını çiziyor. Ay, tam burada girmek Hı -hı. istiyorum. Nazım Hikmet'ten bir dizi Ay, evet, şiirinden. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki hayatı, hayattan bahsediyor. 70'inde bile mesela zeytin ağacı dikeceksin demiş hmm. ama tabii o hmm. zeytin ağacının e, hem de öyle göremecek. çocuklara falan evet. kalır diye değil. Evet. Ölmekten korktun halde ölüme inanmadığı evet. için. Evet. Aslında ömrüyle ilgili de burada konuşabiliriz. Hı -hı. Ee, yani klasik e, internet bilgilerine bakıldığı zaman 400-500 yıl olarak görülüyor yaşama ama. Hı -hı. E, mesela sende bir ağaç Benimki, var. Evet, Tarım Bakanlığı'nın sayfasından bu Manisa 40 Ağaç'ta bulunan ağaç. 1900, bin, pardon 1654 yaşında ve dünyanın tescillenmiş en yaşlı 3. ağacı. 1650. Evet. Vay vay. Üzerinde e, 4 farklı zeytin çeşidi. Aşılı Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın, Memecik olmak üzere e, her yıl ortalama 200-250 kiloda meyve vermekteymiş. Yaşlıyım e, falan dediği yok yani. bereketli unutmayalım ya. Hı hı. Değil mi, Sözcük mü? Evet. Bereket. <gülüyor> evet. Evet. Gerçekten bereketli. Semboller sözlüğünde Larus'a baktım ben bir de. Burada ebedi şehir tarafından yani Roma tarafından ve fethedilen milletlerin elçileri Pax Romana'ya yani Roma barışına... ...boyun eğdiklerinin işareti olarak... ...zeytin dalları taşırlarmış. Hı -hı. Bu ilişki bir hikaye. Hı -hı. Barış ve zeytin ağacı arasındaki ilişkilendirme... ...daha sonra Hristiyanlar tarafından da alınmış. Ne olmuş böyle? Onlar bu ağaçta kitabı... ...mukaddesin bir doğrulamasını... ...görmüşlerdir. Nuh kemisinden bir güvercin salıveriliyor... ...biliyorsunuz. Hı -hı. Galiba. Kumru galiba. Evet. Bazı kaynaklarda güvercin veriliyor... Ee, bir süre sonra e, geri geliyor biliyorsunuz ama gagasında e, yaprakları yemiş olan bir zeytin dalı taşıyor. Evet. E, bu da aslında e, tufanın sona erdiğinin bir belirtisi işareti ve Tanrı ve insanın da e, barışıyor. Evet olmasa, affediyor. Evet Çünkü öyle bir hikayesi oluyor. Evet. Bir şarkı arası verelim, verelim bence. Verelim geldi vakit. Ezgi'nin günlüğünden gelecek Delice Zeytin. Güzel olacaksın küçüm aşk güzel diyor her şeyi elbet sen de güzel olacaksın küçüm aşk güzel diyor. Bak bu ışık senin ışığın dağlarına, ay doğmuş delice, delice zeytin. Bu bahar yine gelin olacak, omuzunda yeşil bir dua, delice 94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş, çiçek böcek başlığı altında zeytin sözcüğüyle baş başa. Ee, Kerem güzel şarkımızdan önce Hristiyanlık'ta zeytinin nasıl yer aldığıyla ilgili bir şeyler söyledi. Bende de şöyle bir malzeme var. Malum resimlerde çok fazla dinle ilgili öğe kullanılıyor batıda. Şimdi Cebrail'in Meryem'e Tanrı'nın çocuğunu doğuracağını duyurduğu bir sahne var. Bu çok hmm. kullanılıyor. Birçok hmm. ressamın yaptığı bir sahne. O sahnede aslında genellikle Cebrail'in elinde ya da yakınında zambak bulunuyor. Ee, Meryem'in e, safiyetini simgeler bir biçimde. Ancak bazı resimlerde de bir atribü olarak bu zeytin dalı olarak geçiyor. Gene böyle barışçıl hmm. ve olumlu bir bitki olarak kullanılması söz konusu. Bütün dönemlerde kutsal kabul edilmiş. Eski Yunan'da kutsal ağaç olarak kabul edildiği için zeytin tarımının sadece iyi ve dürüst insanlar tarafından yapılmasına izin veriliyormuş. Ha, bu çok güzel. Hammurabide de vardı galiba. Hammurabide de var, şeyde var. 26 Ocak 1939 tarih ve 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılaştırılması hakkındaki kanunda efendim. Zeytin bahçesine bakmayan ve bakım yaptırmayan üreticilere ceza verilmesi neden olan kanun maddesine sahip tek bitki. Ay çok naif. Evet. Naif. Ama Hı -hı. yıl kaç hanımefendi? E, 1939. De Değişim Değişim tabii. Çok sonradan. Şimdi... Kur'an'da da geçiyor Gidiyor. aynı zamanda. <gülüyor> Nur süresinde geçiyor. Nur süresinde Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği içinde çırağı bulunan bir kandile benzer. Kandil bir sırça içerisindedir. Sırça inciden bir yıldız gibidir ki doğuya ya da Doğuya da Batıya nispeti olmayan bereketli bir zeytin ağacından yakılır. Bu ağacın yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık saçar. Nur üzerine nurdur o demiş. <Gülüyor> Hamurab kanunlarında da zeytin ağacını eğer bir yıl içinde iki ayaktan fazla budarsan ölüm cezasına çarptırılıyormuş. Ay ne güzel. Hmm. Evet. E sonradan bir de Yırcalı var yani işte Somadaki. <Gülüyor> evet. Yani korkunç. Evet. Bu ya, e, Yahudi'ler için de kutsal olduğunu söyleyeyim ben bir yandan. Hı hı. Hatta Yahudilerin bir bayramı var Hanuka bayramında kullanılıyormuş bu beş gün boyunca, e, sekiz gün boyunca kandil ışığı yakılıyor yani zeytin e, yağından. zaten aydınlatmada da kullanılmış uzun evet, evet. Ee. ama hikayesi şuna dayanıyor milattan önce ikinci yüzyılda Yahudi bir grup Helenik Suriyeliler karşısında bir savaş veriyorlar ve zafer kazanıyorlar ha. evlerine döndüklerinde İsrail tanrısının kutsal mabedi yıkılmıştır ancak bir tane e, kandil yanmaktadır Dolayısıyla hmm. kutsal olarak atfediliyor. Oradan geliyor. Evet oradan geliyor. O kadar kıymetli ki antik Yunan'da keçinin ısırdığı zeytin ağacının keçinin hmm. ağzındaki salgıdan ötürü meyve vermeyi kestiğine inanırlarmış. Bu yüzden de keçileri asla Atina Akropol'üne yaklaştırmazlarmış. Hmm. Yalnızca yılda bir kere zeytin ağaçlarını keçilerden korumak için yapılan kurban töreninde kesilmek üzere bir dişi keçiyi Akropol'e sokabiliyorlarmış. Hmm. O, da, o da kesilmek için. Biraz <gülüyor> <O da işte gülüyor> <gülüyor> bahsettik. Ama biraz da günümüze varalım değil mi? Neler evet var? senin zeytin işiyle ilgilenen bir tanıdığın vardı. <gülüyor> Kayınpederim <Ondan> ya. <gülüyor> <bir>, ya Kayınpederim <gülüyor> dedi. <gülüyor> ben emin olamadım. Bir kere de yanlış söylemiştim. Ya programdan önce <gülüyor> <gülüyor> İsmail Türk adı bu arada. Programdan <gülüyor> önce aradım kendisini biraz birkaç soru sordum. Hani ne oluyor ne bitiyor diye ne zaman dikilirdi. işte hmm. genelde Ocak Şubat aylarında dikiliyorlar. Dikiliyor zeytin ağacı. 3 yıl gibi bir sürede meyve vermeye başlıyor. Hmm. Ya yani bu bahsettiğim bölge Milas, Bodrum Milas. Bölgesi. Sen bölge demişken unutmamak için araya giriyorum. Hı -hı. Ee, ben de şeyi araştırmıştım. Evrimle aynı zaten bilgiyi bulmuşuz. Evet. Ee, daha yani Türkiye'den bahsediyoruz. Ege ve daha kuzeye gemlikte yer alan zeytinlerin daha yemelik lezzetli zeytin olduğu. Akdeniz'e indikçe e, zeytinyağı yapılan zeytinin arttığı bilgisi var Hı -hı. elimizde. Aslında şöyle denize yakın olan kısımda mesela Bodrum'da e, daha çok e, yağlık zeytin. İç kısımlarda e, e, yemelik zeytin ağırlıklı e, ve hmm. hani denizin etkisiyle doğru orantılı. Deniz Bildiğim etkisi kadar. şöyle deniz havası olacak ama e, tuzlu toprak olmayacak sanırım kalkerli toprağı seviyor. Evet kalkerli toprağı Hı -hı. seviyor doğru diyorsun. Şu an mesela zeytinler makineyle silkiniyor daha çok. Önceden değneklerle, sırıklarla e, yapılıyormuş. Şu an farklı bir durum var. Altına bir yaygı serilip e, üzerine e, hı hı. E, seriliyor aynı zamanda işte evet. zeytinler. Ben de şeyi okumuştum hatta yani tabii çok uzun yıllar boyunca hep böyle dut gibi aynen silkerek Hı -hı. indiriliyormuş ve sopalarla e, vurularak hani şimdi bu ziraat işiyle ilgilenenler bunun ağaca zarar verdiğini o yüzden iki yılda bir ürün alındığını söylüyorlarmış ama eskiden de tam tersine inanılıyormuş. O şekilde yapınca daha iyi oldu ama herhalde ziraatçilerinki daha doğrudur diye düşündüm. Bu zeytinyağını üretmek için kurulan ve bilinen en eski tesis milattan önce altıncı yüzyıla dayanıyor. İzmir'in Urla ilçesinin yakında bulunan diklazomenika kentinde yapılan kazılarda bulunmuş. Ayakla ezilip daha sonra da sıcak su yardımıyla yağının alınması. Zeytinyağını elde etmekte kullanılan ilk yöntem ve ilk de yine Ege'de. Hmm. <gülüyor> bu evet buna paralel bende de işte olgunlaştıkça aşama aşama toplanması gerekiyormuş zaten hani bir kere de bütün ağaçtaki zeytinleri indirmek gibi değil Tabii, bu ilk ki... olgunlaşma <gülüyor> süreci çok önemli dediğin gibi aşama hı -hı. aşama evet nasıl tam öyle yapıyorlar mı bilmiyorum zaten bazen çok şey, kötü zeytinler alıyor e, e, hani olgunlaşmayınca meyve, e, meyve e, e, olgunlaşmayacaksa her düşüyormuş zaten e, e, ha, öyle bunu bilmiyordum. Hı. ...bu ilk ezimden çıkan... ...bizim sızma ya dediğimiz en değerli yağ... ...ona batıda virjin diyorlar... ...aslında böyle. Hmm. Yani evet, virjin... ...ekstra virjin. gibi. <gülüyor> sızma olan Ama yani. daha... yani ...sonrasında ikinci, üçüncü aşamada... ...kalan çekirdekleri ezince çıkan yağ... ...bizim Riviera olarak bildiğimiz hmm. yağ. Bir de biz gene... ...Murat Belge'nin Tarih Boyunca... ...Yemek Kültürü kitabından yararlandık. Orada Murat Belge sürekli... ...şöyle bir şey söylendiğinden bahsediyor... ...bizde çıkan... En en iyi yağlar, en birinci sınıf sızma yağların İtalyan markasıyla yurt dışına ihraç edildiği, İtalyan adı aldığı, çünkü genelde en iyi yağında İtalyan yağı olduğu böyle yeşil, çok koyu, ıı, akışkanlığı daha az olan bir yağ. Ee, bize de biraz daha kötüsünün kaldığına dair bir şeyi çok fazla duymuş ve tekrarlamış. Bilmiyorum sizde de böyle bir bilgi var mı ama... <gülüyor> Hurma Olabilir. zeytini var. Bilir misiniz bilmiyorum. Hurma, Hurma zeytini bilmiyorum. Ee, hiçbir işlemden geçmeksizin hasat edildiğinde yenilebilen tek zeytin türü Aha. bu. Ee, hmm. Ağaç üzerinde de ağaç üzerindeyken taneler üzerinde özel bir mantar türü, Foma oka denilen bir mantar türü yetişiyor, gelişiyor üzerinde. Ee, sünnetli diyor halk. Bunlara bu küftanelere acılık veren bir maddeyi parçalıyor ve zeytinin acılığını alıyor. Salamurasız olduğu için de bu zeytin yüksek tansiyon, kalp böbrek hastalığı çekenlere oldukça iyi geliyor. Çok da çıkmıyor ve piyasada bulması çok ha, zor. Hmm. Karaburun Yarımadası çevresi özellikle Urla bu kıymetli hmm. zeytinin vatanı. Kalamata hmm. var bir de değil mi? Evet Kalamata var. Kalamata da Mora da bir kentmiş aslında. Evet, en iri zeytin bildiğim evet. kadarıyla. Hı hı. E, bu milas civarında işte bahsettiğin salamura yapılan zeytinler salamura var. var çeşitli olarak kırma zeytinler var hı hı. taşla kırılıyor bildiğin taşla kırıyorlar e, dilme zeytin çizik zeytin diye bir şey var e, bununla üç yerinden çizilerek e, yapılıyor bir de pastırma denilen bir zeytin türü var. İşte ağırlık koyularak hani yapılıyor. Böyle bir de zeytin var. Ha. Ege'de zeytinin varsa zaten hiç öğün düşünme. O kırma zeytini yanında hiçbir şey olmadan, ekmeksiz bile başlı başına öğün bir. Ay, <gülüyor> evet Bir de bizde zeytin ekmek diye bir ifade vardır. Hı -hı. Aslında en kolay bulunan, yoksulun bir rahatça yediği bir şey. Mesela kuzey ülkelerinde özellikle zeytinyağı böyle neredeyse ilaç gibi küçücük cam şişelerde ve pahalı satılan bir şeyken. Bereketli dedik ya aslında çok bir yandan da hani e, yağını sıktıktan sonra o kalan pozasını yakıt olarak Yakıt Evet pirina. Pirine deniliyor. Pirina hı, ya hı. da pirine deniliyor. Evet. Ha bir de ne vardı? Doğru telaffuz edecek miyiz demiştik. Hmm. İbuprofen. İbuprofen. İbuprofen, <gülüyor> i̇buprofen etkisi <gülüyor> var zeytinin. Öyle bir de <gülüyor> e... nedir ama ibuprofen değil e... mi? Ağrı kesici. İbuprofen ağrı kesici. Hı. Bu içtiğimiz ağrı kesicilerin e... birçoğunun etken maddesi parasetamol ya da ibuprof i̇buprof Yok, <gülüyor> <de> ibuprofen. İbuprofen. Yok parasetamol <gülüyor> değil, ibuprofen aynı etken i̇şte madde. İşte farklı ha. farklı yani. Hı -hı. Aa, e şöyle e... bu genizden geçerken yakıcılık veren madde. O ibuprofen, ibuprofen <gülüyor> <gülüyor> e, düzenli olarak günde 50 gram soğuk preste sıkılmış sızma zeytinyağı kullanımı günlük olarak tavsiye edilen ibuprofen dozajının %10'una <gülüyor> denk ağırlık kesici etkisi de sahip. Ne evet. kadar oluyor 50 gram mesela? bilemiyorum efendim. O kadar evet. hakim hâkim değilim yani. Ya Bir de şöyle bir şey vardı. Hiç e, duydunuz mu? çay bardağı falan değil mi? O kadar e, olabilir. olabilir. Bir hesaplayamadım. <gülüyor> e, zeytine koyuyoruz. Banmak lazım demek. Günde e, yani zeytin yiyorsan yedi tane yiyeceksin diye bir hikaye duydunuz mu? Siz ben çocukluğumdan beri bunu çok... Dile amcim o şeye bağlı olmasın. Tasavvufta çileye yedi. girip yedi zeytin tanesi, yedi yudum su. Olabilir, olabilir. öyle bir tabii. O yedi o tasavvufta sadece hani çileye ha, geçtiklerinde... Hiç düşünmedim. Hı -hı. Çok sağlıkçı bir şey. Yani yedi tane yiyince bir maddeden tam alıyorsun. Belki <gülüyor> <niye düşünüyorsun gülüyor> o 7 sayısının e, Hikmetidir e, Bilemiyorum yani da zeytin ağaç, e, Oruç ha? da açılır Aa, evet. evet, o o, da evet. E, zaten evet. tanesini e, Bırakın ağaç olarak da çok kıymetli Bir zeytin ağacı Onun ile 30 ton toprağı tutarak Erozyonu önlüyor hmm. Çam ya da meşe ormanında çıkan yangın Sonrasında topraktaki tüm canlılar Ölürmüş en az dört yıl o toprağa tohum dahi ekemezmişsin. Oysa zeytin ağacı tamamen yansa dahi iki yıl sonra tekrar yeşerir. Bu nedenle zeytin ağacı orman yangınlarının da sigortasıdır ha, demiş o. Profesör Ahmet Gezeren. Perslerin saldırısından hmm. sonra. Ben de programımız bitmeden hep böyle son anda bir şey daha söyleyeceğim diye atlıyorum ya <gülüyor> evet. tam öyle olmasın diye. Ee, sevgili dinleyicilerimiz kamusla güreş Twitter sayfamızda içinde zeytinin, zeytin dalının geçtiği pek çok resim yayınlayacağız. Van Dyke'ten Lorenzetti'ye. <gülüyor> ...onları sayfamızdan görebilirsiniz. Tekrar 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun. Kutluyoruz. İyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere. İyi haftalar, hoşçakalın. İyi haftalar.